Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor Aman Efendim 8.28 yaptık saatimizi Aylardır demeyelim de Haftalardır özlediğimiz O sıfır derece sıcaklığa En nihayetinde dışarıda kavuştuk Ne mutlu bizlere ne güzel bir soğuk hava var dışarıda Hepimiz hayırlı olsun Sevgi Oktay neler söyleyeceksin bu konuda Çok teşekkür ederim Bugün e, önemli bir gün Sıfır dereceye ulaşılan gün olarak geçecek bugün evet, tarihte. Tarihte çok. Ee, çünkü 27 Mart 2012 ve dışarıda hava sıcaklığı sıfır derece. Hatta 27, şöyle söyleyeyim, sıfır. 27 Mart artı bir gün evet, diyorum evet. ben Fahir. Bugün 28, 28 Mart çünkü. Evet, yani bugün 28 Mart. 28 Mart e, çarşamba ama sıfır derece doğru. <gülüyor> doğru. Tebrik ediyorum seni. Gidiş yolundan bana puan ee, vereceğinizi tahmin Estağfurullah, ediyorum. Estağfurullah, ne haddimize. Ee, öncelikle bir günaydın. Sevgili dinleyicilerimize de günaydın. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra hava sıcaklığı artık yani bu ortaya konan tepki bir sonuç verdi gibi geliyor evet, bana. Yani bu... Çünkü eskiden şoklama tekniği kullanılıyordu. Evet, birdenbire olurdu mesela. Yani bu e, sütlerde de kullanılan pastörizasyon veya e, donmuş gıdalarda kullanılan. Ne kadar e, güzel. Ona da bir şey denir. Ona da ben pastörizasyon diyorum. <gülüyor> şoklama yani birden soğutup bir. Birden... Dondurma Ama... ya dondurma denir ona. Ha Dondurma. Ama biz ne yapıyoruz bunu? Bu sefer yavaş yavaş düşürüyoruz, yavaş yavaş arttırıyoruz. Yavaş yavaş. Çünkü bizim insan olduğumuzu fark etti doğa. <gülüyor> evet. Yani bizim... Biz de, ne e bir donmuş gıdayız gıday ne pastöyüzsiz. Ne cansızız, ne bir şeysiz. Lütfen. Kimse bana burada saksı muamelesi yapamaz demişti biliyorsunuz ne güzel söyledi. Oradan itibaren başladı işte zaten. Erol Büyükburçun o tepkisi olmasaydı bugün bu durumda olmazdık. Evet. Her şey birbirine ne yapıyor? Ee, İndüklüyor, ee, destekliyor... Ee, tetikliyor. Tetikliyor evet <gülüyor> aklındaki kelime oydu Fahir. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Seni. Teşekkür ediyorum Oktay'cım. Ee, ya şimdi gün geçmiyor ki tabii James Cameron biliyorsun indi ya. İndi ya. Hep onların. E, indi bindisi falan filanı git gel buraya. Şey, Olca haberler çıkıyor Fahir yani ona bakmayacağız mı bakacağız mı nasıl yani. E, çünkü kolay değil, değil yani. Çukurdan bahsedeceğiz 11 bin metreye indi bu adam ya. 11 bin 11 bin direk olay. Bakın söylerken bile insan zorlanıyor bir de indiğinizi düşünün. Yaratıklı yaratıklı ortamlara indim demiş. Falanlı filanlı ortamlar demiş. Hiç buralara benzemiyor demiş. En, sahip, en karanlık yerlere gittim demiş. Hiç en demiş. karanlık Bana ehlizlere demiş. ben girdim. Karides görünümlü minik canlılardan başka hiçbir şey görmedim demiş. Lan 11 bin metreye karides görmek için mi inilir? Bak burada her, herhangi bir büyük markete git. Onların balık reyonunda, donmuşundan, çok affedersin, tazesine, jumbusundan, çim, çimbik, çimbik mi deniyordu ona, ne deniyordu? ...küçük olanına ne deniyordu? Sübiye mi? Evet. Komutan sabah sorun. sabah ben sübiye diyerek... <gülüyor> Sorunun <gülüyor> başını kaçırdım ya. Küçük olan deyince böyle mi? Karidesin ne? küçüğüne ne deniyordu? Bebek karides. <gülüyor> Baby kalamar var ama bebek karides olduğuna neden inanmıyorsun? İşte onları görmüş ya. Sırf demiş onlar demiş. Komple bu. Yani bir markete gideceğinizde göreceğiniz şeyleri aslında Mariana çukurunda da görüyoruz. Çok enteresan bir şey yok. Bir kere demiş benim bindiğim de bir şey. Bunun adı neydi ya? şey fizesi dibi e, roketi tweet atmış bir kere en dipteyken en dipten çekiyor muymuş pardon nasıl bir teknolojisi varmış en dipten çekiyorsa uzaydan da bir, uzaydan da çekiyor enerji, şey, internet olması lazım değil mi dur bakayım demiş en aşağıymış biraz dersen, geldi demiş <gülüyor> uzaylıların öyle şey var ya bakıyorlar ne? böyle bir internet var mı yok bir mouse oynat diyorlar. Bir oynatıyor. Aa biraz geldi. Biraz geldi. Biraz geldi. geldi İnternet biraz bak. geldi diyor. Yok o 11, 11 kilometre dipten e, tweet atmış. Nasıl tweet atıldı ya falan filan diye tek ki sorular bunlar. Neden? Çünkü insan onun sorabileceği soru bu. Evet evde hazırladığı tweetleri götürmüş demek ki. Ya yani o o da olabilir. Akustik attım demiş ya. Akustik veri demiş. İlettim ben demiş. Ya bırak Allah sen He, akustik. Ha, tabii o zaman hepimiz akustik deyince bizim için akan sular durur. Ee, robot el arızalanmış. Neler neler ya. O yani o zaman maceralan... Valla maceradan maceraya koşmuş. Sen kendisi. anlatırken ben yoruldum yahu. Uzun uzun bunu şey yapmak lazım ya. yani. Ben demiş bunu kitap yaparım ki demiş bunu. Yazsın kitap yazsın. Dünyanın tabanı adlı kitabını bekliyoruz kendisinin. Dünyanın dibi hatta belki de daha doğrusu olacak. Çok teşekkür ediyoruz James Cameron'a. Ve onun elçisi Oktay Demirci'ye. <gülüyor> evet, bir o zaman güzel haberler devam edelim. Ortalık magazinden yıkılıyor tabii. E Birinin elçisi olsan fahir. James Cameron'ın <gülüyor> olursun bildiğimiz yani bildiğimiz adamlardan. Yoksa Jüverlinin elçisi olur. Bildiğimiz adamlar. Aynı, aynı tip. Bak. Aynı tip olur mu ya Jüverlinin hem elçisi olurum hem hastası olurum yani ben severim Ben, ben de o B seçeneği diyorum teşekkür ediyorum. Ben ben şey söyleyeyim ya ne ne istiyorsa onu olurum kahyası olurum e, yeri gelir. E, ...aşçısı olurum... ...asistan tabi bir şeye ihtiyacım Asistan, var... Yönet dedim, ...yönetici asistanı geldin. olurum evet... ...Jules yönetici asistanı olmaya karar verdim... Evet. Ya, e, ...evlenenler köşemizde... ...bugün e, Justin Bieber var... E, ...isterseniz hem fonda Justin Bieber çalalım... ...ondan sonra mı şey yapalım... ...ama hayır tabii ki gerek yok... E, Kanadalı şarkıcının... de bak James Cameron çalma ihtiyacında bulunduk mu... ...hayır... hayır. <gülüyor> ...niye Justin Bieber şey yapıyoruz... 18, e, ...Kanadalı şarkıcı Justin Bieber evlendi... Aaa ee... ne zaman evlendi? Hayırlı olsun. Hayır yok öyle Hayır yanımıza bir heyecan gelsin. Evet, ya. şey yaptım, fark ettim mi bilmiyorum. Ya bu artık şey haberini artık vermesek böyle ev aldı haberini evlendi diye vermesek. Yani Hii, değil mi? Bir de o mu o? E tabi, tabi evinde disco bile ne var diyerek e, böyle bir e, şeyleri evini kuyu, kuyu, kuyu bucak anlatmışlar. Şuralara bakıyor efendim güney cephe. Falanlar filanlar zaten yerler komple ısıtma evde disco bilene var diyerek yerden ısıtma mı yerden ısıtma çok güzel Tabii bir şey ki. şimdi aklın şimdi, yolu bir şimdi anladım kalite bir ev olduğunu şimdi anladım benim gözüme de girdi bu çocuk hani herkes buna bakıyor ama bu ne buluyorlar bu şeydi falan diye çocuk kafası çocuğun kafası tır tır çalışıyor. bundan sonra bütün kasetlerini alacağını söz verir misin Fahir kasetlerini hı hı. albümlerini efendime söyleyelim. Başka nesi olur? T-shirt giyeceğim. Justin Bieber t-shirt'i giyerek geçeceğim. Var, tonalı gibi de satılıyor Justin tamam. Bieber t-shirt. Bütün yazı öyle. Justin Bieber t-shirt'üyle geçine. Ama o sana biraz küçük olur. Göbeğin açıkta kalır Fahir. Bilmiyorum, belki Zaten de o bu, alman lazım. Bu yaz komple göbeğimi açıkta bırakacak kıyafetler e, hmm. giymek istiyorum. Hmm. Hmm. Hmm. Hoşuma gitti doğrusu. Neyse, ben hmm. esas vereceğim konuya geleyim. Buyurun. E, Dukan diyetinin e, ünlü e, sahibi... E, Muammer, Muammer Dukan Doktor Dukan, Dukan e, e, Mesleği tehlikede tartışmalı Dukan diyetinin Mimarı tavsiye edilen kiloda olan lise Öğrencilerine fazladan not verilmesini önermişti e, Daha önceden Fransız Hekimler Birliği böyle bir uygulamanın Biraz sence de saçma değil mi diyerek üstüne, gitmişler. üstüne gittiler. Muammer Dukan'ın bir Dukan... ve sonuç vermiş mi? Evet ve onu suçlamışlar. Hekimler Birliği doktorlar yaptıkları yorumların bedelini ödeyecekler diyerek bir açıklamada bulunmuşlar. Eğer haksız bulunursa Muammer Dukan 6 ay içinde ve duruşmaya çıkması bekleniyor bu arada meslekten men edilebilir. E Yok. ne olacak? Dukan diyeti yapanların ne olacak? Kimden şey yapacaklar? Hesabını mı? Hesabını Herkes Muammer Dukan'dan. Profesör, doktor muam. Profesör de değil. Doktor Pierre Dukan. Pierre. Ee, dünya çapında da 7 milyon adet satılan kitabı vardı. En ee, az bir 20 milyon kişi de Oradan şey yapsa 30-40 milyon kişi çatır çatır şikayetçi, aklına, olabilir şikayetçi olabilirler dukan diyeti yapanlara e, duyurulur diyerek şöyle bir bakalım neler var. Hmm. Aa, Suriye bunalıma giriyormuş Paparazzileri gördüğü zaman biliyorsun Tom Cruise'a, Katie Holmes'un melek yavruları Suriye ağlamaya başlıyormuş. O Suri'yi bana verin bir ay ben size söyleyeyim adam eder geri gönderirim. Annesi babası da bana çok doğacı olur. Sağ olasın Fahir'cim. eline koluna sağlık. Ne güzel yetiştirmişsin. Bek çok noktada diye. dua etmişlerdi sana. Teşekkür etmişlerdi. Bu noktada da <gülüyor> <gülüyor> minnettar kalırlar diyorsun anladığım evet, kadarıyla. Tabii canım yani. Eğitim benim işim nasıl, biliyorsunuz. Nasıl versinler ama Fahir? Şimdi yani Suri dediğinde 6 yaşında mı? Kaç yaşında Suri bilmiyorum da. yani Ali'nin devresi diye biliyorum. 30 yaşında görünen 6 yaşındaki çocuklardan o da. Ee, 30 Belki de 35 yani. Çok da şey Değine yapmayayım. Göre. Bazen sabah erken saatlerde 35-40 bile gösteriyor. Görüş gösteriyor. Yüzünü falan ...yıkamadan önce... Böyle şiş oluyor şiş. aşağı. <gülüyor> ödem yaptı diye kalkar mı bir çocuk ya? ya? Çok uyudum anne, ödem yaptı yüzüm diye. 6 yaşında gibi çocuk, öyle kalkınca tabii. O yüzden yani nasıl versinler o minnoyu? Minnoyu, bana mı? Evet. Yani bir, de yani yani ya. bir ayakkabı isteyecek. Mesela ne diyecek sana, baba mı diyecek? Ha, baba diyeceğim. demeyecek. Ne diyecek, fair dayı mı diyecek? Hay, dayı dayı mı desin, amca mı desin? Ya niye bana bir şey... Nasıl seslenecek? Fahir Bey diyeceksiniz bana. Bey Evet Fahir Sen Bey. ona ne diyeceksin? Sen He de ama. ona öten de. <gülüyor> ne diyeyim Hayır, sen ona ne diyeceksin? Sürü mi diyecek? Fahir Bey olur mu ya? Bir ay geçirecek seni Fahir Öncelikle isminden başlayacağım. Adını değiştiriyorum senin. Senin adın... E, atıyorum mesela. Bir şey koyalım. Ama değişmez onlar. Bir değişmez değişmezler mi? bir de ödenmezler var biliyorsun. Oktay Bey! Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler sizin de hayatınızda değişmezler ve ötenme, ötenmezler değil de ödenmezler <gülüyor> muhakkak vardır. Hayatınızdaki ödenmezlerin bol olmasını öncelikle ümit edelim. Bir de fire ben çok ciddi söylüyorum bak bunu ortaya attım hmm. yarın bir gün şimdi Tom Cruise'un e, her yerde kulağı var tamam mı? Yani orada burada bir şey gelebilirler sana derler ki. Mesela Fahir Bey böyle bir şey vermişsiniz bir ay suriyi istemişsiniz biz gönderiyoruz efendim önümüzdeki hafta derlerse Müsait da misiniz? Bakarım ben programa ona uygun bir şey. demek zorundası Fahir şu anda verdin yani. Şimdi verdim, verdim. değil mi? Nasıl bakacaksın? Ben zaten ileride değil? öyle bir şey açacağım galiba ya böyle şımarmış çocukların e, yani ıslah mı denir ona? Hı hı. Yani o zaman derken hiç... seni dinliyorum anladım ıslah denmez ya sen de bana yardımcı ol adını koyamadım ben çünkü. sana çok büyük yardım yapacağım ya sen daha projemi açıklamadın ben Ha gel para yardım mı hayır oldu? ne parası canım para bina, ya, mı, şey bina mı teslim sen çocukları alırken mesela ben anne ya da babadan birini alacağım bir güvendiğim arkadaşıma da diğer anne ya da babadan kalanını vereceğim. Çünkü ya çocuklar... Sen oy alacaksın ya. Tabii tabii. Sonuç olarak esas <gülüyor> e, şey eğitim verilmesi gerekiyor. Bence o şey... Ee, anne babalar Merhaba aslında. Yani. Evet, ne evet. demişler? Kötü öğrenci yoktur. Dün çok güzel bir Karate Kid filmi seyrettim yine. Orada da dile getirildi. Kötü öğrenci yoktur, hmm. kötü öğretmen vardır deniyor. Niye her şey bir anda... Evet. E, Surilere bağlandı. E, Surilere bağlandı. Şöyle Tom Cruise'la e, Kate... Neydi? Katie Holmes'u. Katie Holmes'u. Çemçuk ağızlığı. Katie Çemçuk alayım da onlarla bir çift lafım olacak. O esas onları ben. Bence de esas Ondan, onları esas yazın onları. çağır ailecek gelsinler. Bir üç gün dört gün kalsınlar fazla değil ama. Onlara ebeveynin ne olduğunu öğreteceğim. Ebeveyn olmam ama. Olmamamıza Aha. rağmen. Evet. Yüz ba yüzünü başlamıştı Deniz Baykal. Evet. Maalesef. Maalesef dedi vaz mı geçtik? Hayır vaz geçilmiyor kabul edilmedi. Belli yaş üstü mü kabul edilmiyor hı hı, siyasetçi olduğu için mi? 65 yaşında. Niye genç politikacımızdı zamanında? <gülüyor> <gülüyor> 65 yaş üstü e, sınırı varmış daha doğrusu 65 yaş sınırı varmış. Hmm. E, Deniz Baykal da 74 yaşında ya. E, mevzuattaki yaş sınırlarına takıldığı Ama yüzü içinde. hiç öyle göstermiyor. Onu diyememişler ama yüzü göstermiyor öyle. Zaten öyle bir yüz ifadesi var şu anda Deniz yani gazetedeki. Göz, Üzülmüş mü sevinmiş mi? Hayır hiç öyle göstermiyor. Dedin ya sen Aha. o cümleyle birebir örtüşen bir yüz ifadesi var. İlk sayfalarda da var zaten. Ha. Ee, teşekkür ederim Fahir diyor. Ya estağfurullah. Bu 100, bence de göstermiyor diyor. Sizce diyorum. bu 174 gösteriyor mu? Ee, o yüzden e, onu da düzeltmiş olalım. Evet yani, yani çünkü, çünkü bir vermiş. haber veriyorsak biz takibini de yaparız sevgili Öyle ağzımızın bir köşesiyle haberi verip ondan sonra oh yat yan gel yat felsefesi bize uygun bir haberci anlaşılıyor. Bir, bir gelişmemiz daha var çok önemli. Erkekleri ilgilendiren ondan ondan da bahseder mi yoksa e, reklamajdan sonra mı? Bence reklamajdan sonra yapalım. Çünkü yarım yarım vereceğimize tam verelim bir bütün verelim. Reklamajdan beşer diyoruz o zaman bir saniye Oktay Bey. Reklamdan önce. Ay Allah ya azıcık tutabilseydin. Ee, çünkü... <gülüyor> ne oldu ya? combo oldu. Kombo combo. Kombo. <gülüyor> kombo. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Rant Rant. All you need is now. Radyo'nun Bir daha Duran Duran'lar mısın? Duran Duran. Söyleyeyim tatlı. mi bir daha değil mi? Duran Duran. Yeterli. Hadi herkes bir kez Duran Duran desin. Ondan sonra All You Need Is Now'ı hep beraber bir kez daha dinleyelim mi ne dersiniz? Yeterli. Yeter. evet. <gülüyor> Sakal tıraşı bitiyor bundan sonra. Aman epilasyon dönemi başlıyor. Hadi bakalım yok ya epilasyon falan bir ne değil. Ne yapacağız bu sakallı? Cel tepi bir şey sürüyorsun. Aha. Hiç çıkmıyor ...tüy dökücü krem gibi mi? Ee, yani, tüy dökücü cel ee, gibi mi? Jel gibi. Sakallarda büyük azalma. Ne yapayım ya böyle seyrek seyrek olacağına? Ya hepsini komple şey yap. Ama ben zaten kirli sakalla geziyorum hiç. Öyle bir kirli sakalla geziyorum. Sen bir zaman harcıyorsun sakalların üzerinde. Bir vakit kaybiliyoruz. Bakiye... Hayır. Hayır harcamıyorum. Nasıl harcam Hacan, ben ayda bir kere tıraş olurum. Onun dışında o bir haftada bir de makineyle şöyle bir üstünden hafif. Yani şöyle bir. 30 saniyemi almıyor yani. Valla günde e, yani daha doğrusu her gün tıraş olan e, erkekler hayatlarının yaklaşık olarak bir buçuk senesini e, tıraş, olarak, e, tıraş olarak geçiriyorlar. Ama yani onu da, onun da faydaları biraz... var ölü hücreleri alıyor değil mi e, ciltlerini pırıl pırıl cillop gibi yapıyor ama benim bak cildime bak benim benimkine bak bak ne halde. Senin zaten bebek gibi fahir cildin. İşte hiç dokunmuyorum o yüzden. Bebek gibi deyince bir hoş bir, bir hoşuma ben gitti. Ben de hoş <gülüyor> oldum. <gülüyor> de. Ee, böyle bir ilaç. İsteyen kullansın, istemeyen yani kullanmasın. Bir için... ay çıkmıyor mu? Onu başka yerlerde kullanabiliyoruz yani bir, bir ay kullanıyorsun. Düzenli bir olarak. Sesini incelterek ee, anlatınca inandıracağım. Kolay mı? uygulaması kolay olduğu için sesimi inceltiyorum. Sonra abi? baldaki gibi bir şey çıkmasın Oktay. Fiyasko bir şey çıkmasın. Ha, o da olabilir. <gülüyor> onu da baştan söyleyeyim O da olabilir. Yani Olur, bunu, çünkü bir Yaşar bunu... Alptekin... Şeyi ararım ben bundan. Bu çünkü yani sonuçta kapalı kutu fahir. Değil mi? Muamma yani tam bir evet. Kapalı kutu. Bilmediğin şey hakkında böyle konuşursan Hı. tamamen şey yapıyorsun. Sıyrılıyorsun. Sıyrılma <gülüyor> ihtimalini kuvvetlendiriyorsun. Ha. Yani bu kapalı kutu açmadan bu jelin ne olduğunu bilemezsin. Bilemen. Hayır. Bilemen. Bileme. Ee, ne yapıyoruz bunu? Kullanımımız sonra... nasıl biraz anlatır mısın? Öncelikle Şimdi yüzümüzü bir yıkayalım değil yıkıyorsun, mi? Yıkıyorsun. Güzel yıkıyorsun. Güzelce mi yıkıyorum. Güzel kuruluyoruz. Normalde zaten sabah kalktığın zaman yüzünü yıkıyorsun. Yani o mesai harcıyorsun. Ayrıca bu jel için bir, bir çaba sarf oluyor ama yani şey değil. E, Tabi olmadığı zamanlarda oluyor. Tabii ki. Yani, <gülüyor> yani. Tabii ki. Yani normal, normal erkeklerden bahsediyorsunuz. Normal erkeklerden tamam. Yani böyle sadece Abi. parmaklarını böyle gözlerini şöyle şş, yaparız. Sadece etrafındaki çapakları temizleyerek, çapakları yola, temizleyerek yola çıkan adamlardan evet, bahsediyorum. O tip değil. Ee, gerçekten yüz temizliğine önem veren. <Gülüyor> ee, bir adamı ele alırsak. Alır, yıkıyor güzel. Ondan sonra jeli sürüyor. Jelimizi sürüyoruz. Ne evet. yapıyoruz? Onun tatbik ediyorsun. Sürdüğün böyle el, Elimizden böyle el, ilk başta tabii ki. El Eldiven ne? giyiyor muyuz Çep, peki? Hayır canım tamamen. Şu, ay bazıları mesela parmaklarında da e, kılcıklar var. Onlara ha. bulaşarak o jelin onları dökmesini de ben... E, yani düşünsene. Kaldıramam diyorsun. Ferhat Güzel'in ellerini düşün. Hmm. Daha bir sürü eller düşün. Yani gözünün önünden eller bir film şeridi gibi geçsin. Bir sürü el, el. Şu anda geçiyor Vayr ve Kıllıkıllı kıllı ellerden. Nasıl bitireceğini söyle bu görüntüyü. Ee. Yani çünkü şu anda hala konuşmama rağmen geçiyor. <gülüyor> Jelle bitirdi. Aa Kayhan'ın elleri geçti şu anda gözümün önünde. Oh, Tom Big Tom Big. Ne yapalım? Ne yapayım? <gülüyor> Dur Oktay. Ne yapacağız hocam? Vallahi Arafa doğru Aa gider. Metin Akpınar. Aa vallahi Metin Akpınar. bakayım. Evet. Çünkü ilk başta eli görüyorum. Vay biraz eğilince yüzü görüyorum ben. <gülüyor> o kadar değişik bir şey. Aa. Hmm. Aa. Çok güzel ya. Süper bitti. Tamam sonlandı bu kadar. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya 1 milyon dolara at biniyormuş. Gel mi? Hayır Bill Gates'in <gülüyor> 15 yaşındaki kızı madem genç kızlardan bahsediyoruz evet. Suri'den bahsettik. 6 yaşında kızı da genç kız kategorisine sokmayalım yani. E tamam, Melek Ruhen diyelim, diyelim o zaman Ruhen, Tabii ki o dedi ki, Ruhen. Ruhen de genç kız Ruhen genç kız değil olgun bir şey hmm, insan. i̇nsan 15 yaşındaki kızı Jennifer e, Birincilik festivaline katılması için 1 milyon dolar harcamış Baba biraz para verir misin demiş Ne güzel festivali, ne festivali var kızım Birincilik festivali var ne yapacaksın bu parayı At alacağım <gülüyor> Niye başka çünkü 1 milyon doları nereye alacaksın <gülüyor> At alacağım değil Atlar alacağım demiş Fahir 4 tane at almış Aman ucuzundan almış 250 bin dolara yani evet öyle Hayret çok etmişim. şey değil. Bir de e, şey de var canım. At dediğim bir milyon dolardan başlar Oktay. Bugün yürüyen bir at almak için en az bir yüz bin dolar harcaman lazım. Bak neler neler konuşuyorum. Sanki sektörün hakimi, at dünyasının e, piri gibiyim. Yalnız satın almamış Jennifer atları kiralama suretiyle. Atları alıyor sonra kiralıyor mu yoksa? Canım, kiral 4, 4 tane atı kiralamış. Öyle olunca fiyat biraz daha dışar biliyorsun. Tabii ehven olur. Ee, e, ülkenin en iyi eğitmenlerinden e, dersler alıyor. Ondan sonra Florida'ya gönderiyor. Ülkenin Amerika'nın en iyi at eğitmenlerinden kızıma ders aldırdım. 13 yaşındaki oğlu ile festivale gitmiş falan filan. Niye bir geste ilgili bu kadar şey ayrıntılı şey çıktı ya? Önümüze niye böyle bir şey geldi? Bakayım. Steve Jobs çıkın, gidince Tabii. çıkınca derken... Oyundan çıktı Abi ya, hayatı oldu. çok şey değil. Böyle bir e, ilgi çekici efendim söyleyeyim. İşte ne kadar ilgi çekici havasını veriyorlar şu doğru. Ya vay bal bak kızı Kızını için Kızını Florida'ya göndermiş. Kızını Florida'ya gönderip bir milyon doları da cebine harçlık olarak vermiş. İşte baba ya. Baba yüreği dayanmıyor tabii. Ay, öyle bir şey işte. Onu da aklımıza bir köşeye yazalım. Kaçıncı olduğunu tabii ki bakacağız bırakacağız. Ona, onu, da, onu da takip edeceğiz. O bir milyon dolar carchur mu edildi? Charchur mu edildi? Yoksa charchur mu? Evet bir saniye Oktay Bey bir telefonumuz var aklımızda. Hanımefendi nereden arıyorsunuz? Alo? Kimse kalmadı yanında vay. Hiç kimse yok bu soruları cevaplayacak. Allah Allah ya işte siz de hata yapmayın sevgili dinleyiciler hayatınızın geri kalanında yalnız kalırsınız. Bu sadece bir radyo tiyatrosuydu az önce yaptığımız. E, tanıtıcı e, Tanıtıcı reklam gibi de aslında değil Edward Tutorial dedikleri Eğitici <gülüyor> öğretici spot bunlar Ay başlıklara e, ondan, baktım Vallahi Başlıklara el, hiç bakma hiç bakma. Eller kısa filminden sonra bu da beni e, Şey e, garip bir şekilde etkiliyor hmm, anladım. İç dünyamı Evet buyurun Fahir Bey e, Buyurmayalım ya Oktay güzel bir şarkıyla bu saati nihayetlendirelim Diyorum bence e, Ondan sonra da önümüzde artık ne varsa Yine şöyle. davetiyeler de atacağız herhalde değil mi Öyle mi ne davetiyesi dağıtalım ee, Bence güzel e, titanların öcü şeyler ver onu şey yapabiliriz ona verebiliriz B vardır yani şurada elimi attığımız yerde davetiye var yani şöyle vermeye bankacıya nokta nokta yok demiş genç arkadaşlarımız okulda değil diye bak ne olmadığını söyle ne kadar duyarlısın ne kadar ayarlısın Ondan sonra <gülüyor> duyarlı ayarlı dedim bana faiz <gülüyor> teşekkür ederim ee, hayyar ayarlanabilir, bu ayarlanabilir programcınız noktaydı Demirci. Merhaba Radyo Tüde günün en hit dakikaları En taze 5 single Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı Hit 5 beş. beş. beş. Beşi bir yerde Hafta içi her akşam 5'te Radyo Tüde beşi bir yerde Modern sabahlar Modern sabahlar 8-14'te yaptık mı saatimizi? Aman sefamız olsun. Neymiş? Neymiş derken? <gülüyor> ne, neymiş, <gülüyor> neymiş kim <gülüyor> kim? Duymadım. dedin <gülüyor> en son. Yani ilk, <gülüyor> ilk baş. Se i̇lk baş 8-14 yaptık saatimizi. 9. 14 yapmışız hatta. Sefamız olsun. Bir saat de benden olsun. Ee, evet sevgili dinleyiciler artık yarışma zamanı geldi. Ee, elimizde bir takım bedava biletler var. Bu bedava biletleri hiçbir bedel ödemeksizin... Ee, sizlere ulaştırmak bizim asil asil vazifemiz. Ya biz otu sanat Festivali'ne davetiye vermiyoruz değil mi? 30 ee, sanat Festivali'ne biz vermiyor, davetiye vermiyoruz. Biz... Niye bizi programda verilmiyor bu davetiyeler? Allah Allah ya niye vermiyoruz ya? Ne kadar güzel kültür sanat etkinlikleri var. Evet Otlu'da ya. Otlu 13. Sanat Festivali'nde 23 Mart'ta başladığı 22 Nisan'a kadar devam edecek Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek bir dolu etkinlik. Biz mi vermiyoruz yoksa çünkü zaten otobüslerine binemediğimiz için mi? Bence ee, otobüslere binemediğimiz için verdirmiyorlar bize abi. Verdirmiyorlar. Çünkü Siz bak, önce bir adam olun otobüse binin de özel, ondan sonra verirsiniz. Özel e gösterimle falan hep veriyoruz. Evet abi. Nedense bizim programımız dışındaki bütün programlarda veriliyor. veriliyor. Otlu Sanat Festivali'nde davetiyeler. Biz bizde yok. Demek ki radyoda bize karşı bir cephe oluşturuldu. Nasıl bir cepheyse artık. Yok yok. Bence kimliğe bakıyorlar. Bir önce kimliğe bakarım. Önce kimliğe bakarım otobüsüne binebilir mi diye. <gülüyor> diye. Sonra atıma Sonra bakarım adam mı diye. diye demiş. vallahi Neyse. bugün bugünün kaçı? Bugünün 27'si değil biliyorsun. Benim başta söylediğim gibi. 28 i. Tekrar ediyorum bugün 27'si değil sevgili dinleyiciler. Ona göre herkes önüne alsın Bugün 28'i. Bugün, 28 bugün e, Ot Sanat Festivali kapsamında bir etkinlik yok ama yarın e, Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığı'nın bir bahar konseri olacak. 29 Mart'tan. Sıfır derecede bahar konserleri. Bunlara... E, <gülüyor> Kütü kongre merkezinde olacak ya. Evet orası Daha da bahar... yerden ısıtmalı. Yani sonuç olarak orada... <gülüyor> baharı, bahar'ı orada yaşayamayacaksın da nerede yaşayacaksın Faiz? Evet, Kapalı ortamlarda Bahar'ı doyasıya yaşayabilirsiniz. Ee, bize davetiye verin dememişler ama etkinlikler ücretsizmiş. <gülüyor> Biz de veriyoruz. Etkinlikler ücretsiz mi? Evet, bu etkinlik ücretsiz. Ha, bu etkinlik. Yar, ücretsiz. Yarınki Hava Kuvvetleri Yok. Bando Komutanı'nın konseri İstanbul, Çel İstanbul. Onlar evet. hep ücretli. Hep onlar ücretli. Çelistan 30 Mart'ta. O da bedava bilet kapsamına girer herhalde. Cuma Cuma akşamı gerçekleşecek senin dediğin. Neyse şimdi biz bunlara davetiye veremediğimize göre ara ara bunları duyurup... Verebildiklerimizi yapalım Oktay. Ağzımızı de su andırıp kenara bırakalım. Evet herkesin ağzının suyu aktıysa... O güzelce zaman. herkes onu bir silsin bir peşete veya bir kağıt havlu veya ceketinin kolunun tersiyle onun bir silerek temiz pak hale gelsin. Evet bakayım 28 Mart. Bugün veriyoruz bir davetiye veriyoruz. Davetiye dediğimiz bedava bilet veriyoruz. Titanların öfkesi. Titanların öfkesi. Titanların böylesi. 29 Mart 2012. kaba bir hesapla. Ne zaman oluyor? Cuma mı? Yok. 29 Mart. Yarın ya. Karşamba. <gülüyor> 2130 AFM ayarları bozuldu sevgili ediyorum. <gülüyor> evet, bozuldu ya, bozuldu tabi. Yani bozulmaz mı? Bozulmaz. Pek çok pek çok şeyi aynı anda söylüyoruz Fahir Bunu neye orada. göre verelim Oktay? Neye göre? Kime göre? 89. Ee, Radyo Özel gösterimi 89 olmuş ya. İlk inatları. Chicken, <gülüyor> chicken Run. Tavuklar e firarda. Ya da Chicken Run. Chicken Run'ın böylesi. Chicken Run. Tavukların öfkesi. Köy Toğu. Ne kadar güzel. Onunla Belgesel şey filmde değil, değil mi Tabii tabii köy tovuğu. Hadi hatırlayalım o zaman radyo özel gösterimlerini mi hatırlayalım? Valla hadi radyo özel gösterimlerinden bugüne kadar bir sürü şey kazandınız biliyorsunuz. Gerçi inşallah bir yanlışımız olmaz Oktay. Yani şimdi ben 89'unu da aklımda tutuyorum desem. E, dinleyicilerimizi şey ile canım dinleyicilerimiz gitti radyo özel gösterimini hatırlıyordur herhalde. Tabii canım hepiniz gitmediniz mi, sevgili dinleyiciler. Gitmediyseniz zaten <gülüyor> siz de arayın, hiç, ben hiç radyo özel gösterimine gitmedim ki diyorsanız. Ee, siz de arayabilirsiniz. Biraz tepki gösteririz ilk başta. Ondan sonra e, ama tabii ki gitmemiş olabilirsiniz. Tabii. Ama hangi radyo-özel gösterimine gittiniz? Hangi filmi izlediniz? Etkisinde kaldınız mı? Nasıldı? Beğendiniz mi? E, üstün, on üstünden kaç veriyorsunuz? Ve kaçıncı özel gösterimdi? Gibi evet. şeylerin e, listesi. Bakalım 88 tanesinde çıkarabilecek miyiz? Hadi biz ilkini söyledik. Chicken Strans. Chicken Strans. Onu söyledik. 87 kaldı geriye. Geriye kaldı 87. Ha gayret diyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Radyottu'nun özel gösterimlerinde hangi filmler oynadı bugüne kadar hiç Radyottu filmine git özel gösterimine gitmediyseniz siz de arayabilirsiniz neden gitmek istediğinizi de söyleyebilirsiniz. Ben daha bir önceki özel gösterimi hatırlamıyorum diyen dinleyicilerimiz varsa çünkü benim içimden böyle bir ses e, habire beni dürtüklüyor ve onu ben bastırmaya çalışıyorum Fahir e, yani 88. Radyottu özel gösterimini musun sen mesela. Hmm, bakayım. Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ama güzel güzel filmler vardı ya güzel güzel. Aa. Biz de nasiplendik yani. Üçünden beşinden de olsa. Şu koridora çıksak bir sürü özel gösterimi orada göreceğiz. Her güzel. taraflar komple afiş. afiş, afiş, afiş, afiş. afiş. Evet. Evet, telefonlarımız anladığımız kadarıyla. E, yayır mı yoksa e, yağmıyor mu? Tamam, akmasa da damlıyor be Oktay'cım. Akmasa da damlıyor. Şu anda bir dinleyicimiz attığımızda. Günaydın. Merhaba İremer. İremer. Zaten evet. ilk İremer aramazsa günümüz hayırlı geçmez İremanım. Ha Her şey yolunda demek bizim için ee, sizi aramamız İremanım. <gülüyor> Bana hoş geldiniz. yalan söylemeyeceğim, hoş buldum. Hmm. Şu an internetteydim, bir araştırayım dedim, hiç gelmedim özel göstermenize. Aa, siz evet. özel <gülüyor> göstermenize, <gülüyor> diğer davetiyelerden fırsat bulamadınız galiba. Yok yani hani zaten bu yarınki 3D olduğu için hiç çabam da yok. Evet doğru, sizin 3D'ye karşı kişisel kombin bir kombin şeyiniz var. Evet, evet. Evet. Bir tane şimdi buldum. Ee, Patrondan kurtulma sanıtı diye bir filme özel gösterim yapmışsınız. Patrondan Yapmışız. kurtulma. Neydi onun şeyi He, horrible Bosses. Horrible Bosses. Evet. Horrible Bosses. Ha. O zaman o sizin kurtulma sanatı, ad, sizin adınıza onu yazdık fail Sen mi seslendirmiştin onu? Evet. Maalesef Bir, ben çıktığından <gülüyor> o dosyayı açtım çünkü benim. Açtım ve kustum hemen üstünüze Çok özür dilerim. Üstünüzedeken film <gülüyor> filmden bahsediyorum. <Filmden> <gülüyor> ee, çok teşekkür ederiz Horrible Bosses hatırlatmasıyla. Kaçıcı <gülüyor> özel gösterimizmiş bu? Valla o kadar bilemiyorum. O kadarını ya. bilemiyorum. E yazıyordur orada baktınız yani şey, Kapattınız mı interneti? Valla 31 Ocak 95'ten bu yana diyor. Ama ve aslında bu film var. Evet. Tamam peki. Teşekkür Daha ediyoruz o. İran Hanım Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağfurullah rica ederiz. Hoşçakalın. İyi günler. Ee, sizlere de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet. Horrible, boss. horrible Bosses Patrondan Kurtulma Sanatı. Fahiş yeter. <gülüyor> Yine kaçırdığımız özel gösterimlerden bir tanesindin bu. Ee, bakayım. Çok da komik filmdi bu hatırladığımız. Evet çok komik bir filmdi ya. Daha Hakikaten sonradan... gül Allah gül gül Allah gül. İzleme şansımız oldu. Günaydın. Good morning. Thank you. Good morning. Bakir. Males. Peki bu Bu da bu da bu da şey bu da Patrondan Kurtulma Sanatı. Resmen şu şeye böyle bir sağlam burasın var. <gülüyor> Üç üçle istersen tam üç’e vurabilirsen. Yo yo var var orada arkadaşlarımız var bağlıyorlar. Onlara haksızlık etmek istemiyorum. Kontrollü Sağ bir olsunlar. vuruşla, yani sonuç sonuç da alabiliriz diye. <gülüyor> Telefonlar şey şu anda alev almak üzere ama bana herhangi bir bağlantı ulaşamıyor. İçeriye sesleniyorum. Haykırışım size küçük hanım. Ha teşekkür ederim. Telefonlara bakan küçük hanımdan bahsediyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Maalesef hayır. Ama yani maalesef olursa ben buradan otomatik kendim alırım. bak Bakın bu olmaz böyle Bugüne yani. Bugüne kadar radyoculuktaki en büyük tehdidi savurdu Fahir. Otomatik kendim alırım dedi telefonları. Ama gerek kalmadı Fahir bak. Ee, bakalım günaydın. Günaydın. Maalesef. Yani var ya e, şuradan Maalesten, böyle. maalesefe geçtik. Evet. O zaman hmm. bu tehdidini Bir dakika yani şöyle yapalım. Hmm. Alalım. Günaydın efendim. Günaydın. Ha. Günaydın. Ha. Bakın işin içine ben kendi elimi soktuğum zaman nasıl değişiyor her şey? Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Evet Özlem ben. Özlem Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz? Hoş bulduk. Yoldayım. İşe çok yaklaştım. Ne iş yapıyorsunuz Özlem Hanım? Bir şey Aman, diş hekimi. diş hekimi. Güzel kime. mi gidiyorsunuz işe böyle seve seve mi gidiyorsunuz? Yoksa gene milletin ağız kokusunu çekeceğim diye mi gidiyorsunuz? Aha, yani seve seve gidiyorum diyebilirim. <gülüyor> Biraz sonra deneyecek hastaları düşünerek bu cevabı verdiniz. Sanki öyle bir şey gibi. Aa, yok, yok yok değil. değil yani yani ya, ya, ben ya, ya, çok ya. yoğun olmadığım için yani çok ha. böyle aşırı hasta ortamında yok diyor. Ha, ha, hastane ortamından ötürü yoksa sizin... Değilim yani. Anladım. Poliklinikte olduğum için daha iyi. Anladım. Peki o zaman hadi bize bir tane özel gösterme gittiniz mi hiç bugüne kadar bizim? Ee, bir kez gittim. Çok arıyorum bir kez gidebildim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neye gittiniz hatırlıyor musun? Sosyal aydı herhalde değil mi? Türkçe'si. Facebook'un kurucusu. Evet. <gülüyor> Facebook'un filmine gitmişler. Social Network dediğim <gülüyor> evet, Social evet, Network. evet Evet yani, evet. O da çok güzel bir filmdi değil mi? Ben çok beğendim. Yani çok beğendim evet. Gerçekten çok beğendim. Hani bazı filmler gittikten birkaç gün sonra da düşündürür. Etkisinde kalırsınız. Hani yaşam tarzı vs. öyle bir filmdi benim için. O şekil diyorsunuz. Ne, hı hı. Kiminle gitmiştiniz o zamanım? Eşimle gitmiştim. Siz mi kazanmıştınız AYT'yi? Yok Eşim... hayır. Ben yine kazanamamıştım. Eşim kazanmıştı. Hatta az önce onu aradım dedim ki senin ismin daha kızda kalıcı ismi. Aybars böyle değişik olunca daha genelde böyle kural olduk. Aybars Bey'in ismini <gülüyor> hatırlıyoruz canım. Biz siz aradığınız için hatırlayamadık. O şey Hatta Öyle üstüne döv dövme ya. yaptırmıştı. Siz, siz aradınız. Social Network dediniz. Aybars geldi miyim aklıma? Aa olaylı. I Çünkü Bey... Çok fazla Özlem var. Çok Özlem'e belki hediye verdim ama bana hiç denk gelmedi. Gelmiyor. Belki yani. o da denk gelir. Belki o da denk <gülüyor> gelir Özlem oğlum. <gülüyor> Neden öyle diyorsunuz? Teşekkür ediyoruz size. Çok teşekkür ederiz. Aybars Bey'e hürmetlerimizle. Evet Aybars Bey'e hürmetlerimizi ilettiğimize göre. Şimdi ben içerideki arkadaşlarıma şöyle bir haykırışta bulunuyorum. Ya bağlarsınız ya da sonsuza dek sizle görüşmem. Niye sen beni kavanoza soktun Fahir? Sesimi biraz kıstım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Başak ben. Nasıl Başak hoş geldiniz. Neredesiniz? Evdeyim. Şimdilik çıkmak üzereyim işe doğru. Hayırdır inşallah. İşiniz ne? 9.30'da <gülüyor> işe gittiğinize göre bayağı sağlam bir işiniz var. Biraz geciktim ama şu şeye bağlanma fırsatı varken de çıkayım mı arayayım mı <gülüyor> çıkayım mı arayayım mı deyip aramayı tercih ettim. Ulan dedim arayayım arayayım. <gülüyor> Bu da benim sefam olsun. İyi yaptınız. Hoş geldiniz. <gülüyor> Siz hiç <gülüyor> özel gösterime gönderdik mi biz? Gittim evet 2 ee, ay önce falan herhalde Charlie Combs'in ikinci filminde. Nasıl ha, beğendiniz mi Charlie Combs'ı? Çok keyifliydi. Çok... Zaten gitmeyi düşünüyordum. Ha. De bedava bileti daha bedavaya geldi dediniz. Evet, aynen öyle. Charlie kim kazandı peki? Siz mi kazandınız başta? Ben kazandım annemle beraber gittim. Ama ne, ne güzel. kadar? Peki güzel. mesela bunu kazanacak olsanız gene mi annenize gidersiniz? Muhtemelen. <gülüyor> Niye? Hayırdır bir erkek arkadaşınız, bir eşiniz, bir beyiniz yok mu? <gülüyor> Yok genelde uzak yerlerde olduğu için hani babanın arabasını kullanma şansı oluyor o yüzden. Ha o şekil diyorsunuz. Evet. Baba arabasından ötrü e, anne e, götürülüyor. Çok teşekkür ediyoruz Başak Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Başak Hanım bakın iyi aradığınızda hadi, değdi mi? Değdi tabii şey, ki şey değdi. İyi gidebilirsiniz Başak Hanım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hadi <gülüyor> görüşmek üzere hoşçakalın iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bu cır bu cır başakanım bu cır vallahi billahi bir tane daha alalım bir dilim bu Sen onu bir de, işte eee, Hayır, sen kanalı, bir de işte gör. Hayır sen başakana var bir de işte gör. Nasıl böyle. Döne bir... bak. Aha. Alo. Evet, Alo. Alo. Bir Alo. Alo. Alo günaydın. Günaydın kimle görüşeceğiz amcanda? Ben Hatime Akyo. Hatime Hanım hoş geldiniz. Evet. Merhaba. Hadi oğlum. hadi hep beraber Oktay. <gülüyor> le le, le, le Hatime. <gülüyor> niye küstün lanime? <gülüyor> gel beraber uçuyor. <gülüyor> <Ne çarpıyor, gülüyor> bak diyor Bak <bakına>, hey. <gülüyor> vallahi teşekkürler. Sırf bunu duyayım diye aramıştınız zaten. <gülüyor> Sağ olun vallahi neşvemiz yerine geldi Hatime Hanım. <gülüyor> Aynen. Ben daha önce özel gösterime maalesef bir kazanamadım. <gülüyor> Hayda. Ama, <gülüyor> Ama radyodan çok güzel şeyler kazandım. <gülüyor> Dün hatta Bolin Ekser'in konserine gittik. Aa gittiniz mi? Nasıl? Beğendiniz Biraz mi? konseri anlatır mısınız? Çok çok çok güzeldi. Don't worry be happy Bayağı kaç kaldı. kere söyledi? E, efendim? Don't worry be happy kaç kere söyledi? Octa'nın iddiasına göre en az 4 kere. En az ben en az hayır, 4 kere. Kaç kere? Hiç, hiç söylemedi. Hiç söylemedi. Sadece izleyicilerden birini yanına almıştı. Evet. Onlardan işte diyet yapalım dedi. O çocuklardan bir tanesi de ontoları bir helping söyledi. Onunla birlikte böyle bir mırıldandılar yani. Güzeldi ama değil mi konser? Öyle, evet, öyle, internette de ben öyle gördüm Twitter'da. Kesinlikle. Şahane Siz niye bu kadar nefes nefes etsiniz. Sakin olun. Ucun taşıyor ha çünkü Hakim Hanım. Şu an yokuş çıkıyorum. Yokuş mu? Demin okulun yanından mı geçiyordunuz? Çocuk sesleri evet. vardı. Evet bir okulun yanından geçiyorum. Sağlık ocağına gidiyorum ben. Aa geçmiş Sağlı. olsun. Bir şey mi oldu? Kötü bir şey yok. Ya oldu, biraz üşütmüşüm galiba. Üşütmüşsün değil mi? Bobby şey. McFerrin konserinde çılgıncasına terlediniz tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yalnız babi <gülüyor> mekseren konserinden sonra yapılan şöyle bir yorum vardı. Arkamdan gelen kişiler konuşuyor. Az önce de ben ölmek giderken söyledim. Ya adamların e, şey nefes borusunu kavur gibi çalabiliyor. Yani eline ver Vallahi ben taşıkar doğum. Bir durun ayol, bir durun <gülüyor> bir nefes nefese. Ya Vallahi bir. bir durun durdum. bir nefeslen bir soluklanın. İçinizden evet. sayın 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 sakinleştiksel Allah sağlık ocağına giderken şey olacaksınız rahatsızlanacaksınız yani nereye koydularsa bu sağlık ocağını Çok varı tepeye bir yere koymuşlar gerçekten Evet sağlık ocaklarını evet. hep tepelere koyuyorlar. Evet. Yüksek, <gülüyor> yüksek yüksek tepelere <gülüyor> sağlık ocağı kurmasınlar Oktay <gülüyor> hadi. Hayır yeterli Bakın Peki. Bobby <gülüyor> dediniz fire burada yani ben de kullanabiliyorum dercisine türküler söylüyorsunuz Arkınan'a gırtlağımı <gülüyor> <gülüyor> çıkışta yapılan şöyle bir yorum var. İşte ben tam bunu söylüyordum. Yani adam resmen hani vücudu enstrüman gibi kullanıyor falan. E Arkadan da vücudu şey diyor. Adamın diyor bedeni sermayesi diyor. <gülüyor> <gülüyor> <Direkt bir bakış. gülüyor> valla sır bu yorumlar için bile gidilirmiş. Valla Bobby McFarl'ı da sermaye Mekfarin. yaptılar ya şu yaşında. Helal olsun valla. Yaşlanmış ama değil mi Hakim Hanım? Yaşlanmış ama yani istediği kadar yaşlansın o adam. 20'lik anıları hala daş, daş çıkartırım biliyorsunuz Peki Hakim Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Hakim Hanım. Ben şey bu Titan'ın öfkesine kayınvalidemi göndermek istiyorum. Hayırdır ne oldu mesaj mı var? Evet. mı var kayınvalidenize. <gülüyor> Üç boyutlu izlememiş. Şimdiye kadar. Ve hani böyle şey var işte. Hani şunu yapamadım bunu yapamadım gibi böyle sürekli e şeyleri var. Hani böyle içinde okteler kalmış. Bunu yapsın istiyorum. Ha. Kimle gidecek peki kayınvalideniz? Muhtemelen eşimle birlikte gönderirim. Ben çünkü çocukların yanında kalırım. Normalde hep dün mesela kayınvalidemi bıraktık çocukların yanına. Ha. Yarın ben kalırım onları gönderirim. Çocuklar Öyle sizin olduğu için normal olan zaten Çocuklar sizin olması evet. <gülüyor> yani <Aynen. gülüyor> Sanki tamam, çok adil anne. Yani dün ben çocukları ona bıraktım. Bugün çocukları... <gülüyor> Benim çocuklarımı bana bıraktılar yani. Bir günde bir çılgınlık yapıp çocuklara eşinizi bırakın. Böyle devam etsin gitsin. Eğlenceler. Yani öyle yapıyoruz zaten dönüşmüyoruz. Hayırlı gelin Hakime Hanım diyoruz o zaman. Teşekkür ediyoruz Hakime Hanım. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet Hakime Hanım'ı da gönderdik. Biraz da size reklam gönderelim sevgili dinleyiciler. Çünkü bu radyo su yakmıyor. Biraz da reklam değil mi? Ha Yani acık para kazanalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar bahar zong zong, zong zong zong zong zong zong zong zong zong yine zong evet sevgili dinleyiciler döndük dolaştık gene yarışmamıza devam edelim kararı aldık ee, büyük kurultayımız bayağı bir böyle artıştı. bir karar çıkardı biz de saygı duyuyoruz kurultayın kararına 89. radyo özel gösterimi Titanların Öfkesi yarın gerçekleşecek 21.30'da daha doğrusu AFM Ankamol Aymak sinemalarında e, hep beraber izleyeceğiz. Buna da davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler. Bundan önce hangi özel gösterimlere, hangi radyo özel gösterimlere katıldınız ve, ve yani, neden? Ve neden <gülüyor> hiç gitmediyseniz de neden? Yani bakın çok böyle Hakime Hanım'ın en güzel örneklerinden bir tanesi diyor ki kayınvalidemi göndermek istiyorum. Çünkü Eva, Neva Eva diye bir... Diyor, diyor Hakime Hanım bir üst seviyeye çıkardı evet, yarışmayı. Şu anda çıtamız en üst seviyelerde devam ediyor derken dinleyicimiz hattımızda günaydın diyerek isterseniz devam edelim günaydın. Buyurun. Günaydın. Günaydın. günaydın. Ne oldu? Kiminle görüşürüz efendim? Özlem Ateş. Özlem Hanım e geldiniz. resmi misiniz bize karşı? Bir şey, mi oldu, bir şey mi yaptık? Bir hata mı işledik? Yok ilk defa yayına bağlanıyorum da. <gülüyor> öyle mi dediler size? <gülüyor> <gülüyor> Çok cool ol Özlem. Ne hiç... zamandır dinliyorsunuz peki bizi? Ne zamandır? Bir, iki aydır falan dedim. Daha yeni. Ha, o daha yenisiniz. yeni dinleyeceğiz. Ondan evet. bünyeniz daha alışkın değil. Daha siz daha o Bine antikorları üretmediniz. Biliyorsun. O yüzden... E... Ayrı o zaman biz de resmi olacağız. Biraz da şey yapalım. Evet. evet. Ama beğendim gayet güzel yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Layık olmaya çalışıyoruz 12-13 yıldır falan. Böyle böyle, siz olurum. ne iş yapıyorsunuz o zaman? Ben filtre imalatında çalışıyorum. Ne Kendi imalatı? Filtre imalatı. Filtre imalatı. Su evet. filtresi mi? Ne filtresi? Klima filtresi. Klima filtresi doğru cevap evet. olacaktı. Tebrik <gülüyor> ediyoruz. Çalıştığınız evet. işlerini doğru bir şekilde anlattığınız için. Valla klima <gülüyor> filtresi. Ankara'ya yeni mi geldiniz o zaman? Yok burada oturuyoruz zaten. Doğumabim'i Ankara'lıyım. Doğumabim Ankara'lısı. Allah, Allah Allah. Neyse artık yolumuz denk düşmemiş. Ne diyelim. Demek Bizim hatamız bizden olsun. ötürü. Bizden kaynaklı. Peki Özlem Hanım hiç radyo te özel gösterimine gitmemişsiniz. Yok uzun. hiç gitmedim. Hiç gitmediniz. O coşkuyu, o lezzeti, o hazzı yaşamadınız. Hı -hı. Kardeşim istiyordu. O dinliyor işte benimle beraber. Hı -hı. Ara ara ara falan dedi. Ben de aradım. Kaç yaşında kardeşiniz? 30 Otuz. O niye aramıyor? Hay maşallah diyeceğim 30 o yaşında. O meşgul işleri falan oluyor. İşi Şubu var oluyor. Yani hmm. uğraşıyor makinalarla işlerle. Tamam hmm. Özlem Hanım o zaman. Ha, o da aynı iş çalışıyorsunuz. Evet yani iş yeri kendimizin zaten. Bayağı, Bayağı. Patronsunuz yani Özlem siz. Bir nevi. Ya, bir nevi <gülüyor> <isim> <gülüyor> Bizim de hep dinleyicilerimiz <gülüyor> patron. <gülüyor> Hayi keyiflendik vallahi çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Hanım. Şimdi o zaman diyorsunuz ki kardeşimle ben giderim diyorsunuz evet. yani. Peki. O zaman bunu bu şekilde kaydettik. Çok teşekkür ediyoruz size. İyi günler. Kolay tamam, gelsin. Ama arayı uzatmayalım. Daha sık daha sık bağlanalım birbirimize. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Mı? Ee, hoşçakalın. Teşekkür Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler dedi Özlem Hanım kapatırken. Vallahi iyi günler hiç dedi. diye kaydettim ben Özlem Hanım'ın. Vallahi yani tuk tuk. hiç hiç hiç katılmadım dedi neva eva dedi kendisi tekrar ben de bu lafı çok sevdim ya niye ise günaydın günaydın kimle günaydın Oktay, ben. Günaydın Bey, Serkan ben Serkan Bey hoş geldiniz İyiyim, teşekkür ederim siz sormalı teşekkür ederim teşekkür ederim iyi iyi iyi iyi iyi iyi iyi iyi iyi iyi iyi iyi iyi iyi iyi iyi iyi Ayy. The e mi gittiniz? Çok Ayy. güzel bir tepkiydi Oktay ben de aynı ya, duyguları Evet içindeyim. hakikaten o özel gösterimi hani, ben de <gülüyor> Ben de gitmek istirahat etmiştim. E, evet. bu, hesap soruyorlar. <gülüyor> i̇ştirakçiler. Pişman <gülüyor> olalım ee, iştirakçiler. Hani nasıl etkilendiğini, nasıl bir etki bıraktı diye bir soru sormuştunuz en başta da. Evet. <gülüyor> yani öyle bir filme para vermeden <gülüyor> gitmiş olduğum için çok mutlu oldum. Yine de bir mutluluk şeyi bulmuş valla Serkan Bey. Valla çok güzel insan ya. İşte. Serkan Bey Ay, bir şey teşekkür soracağım. Hatırlıyor musunuz evet. o filmde ara var mıydı? Vardı Niye? ara ara benim için çok önemli bir andı da o yüzden onu da paylaşacağım. Niye? Ee, şimdi bir arkadaşımla beraber e, katılmıştım ben de e, o gösterime iki kişilik davetimiz vardı. Uh -huh. ee, ara olunca e, işte tuvaletlere doğru yönlendik. E, Fahir e, bir köşede gözümüze çarptı. Tuvalette mi? Ö Hayır şeyde e, ne ora? işte e, oraya bekleme, bekleme salonu mu dedi şeyin, e, Fuayede Salonun önü fuaya ha. Hı hı. Ondan sonra Tabii bizim gözlerimiz hep sizi arıyor i̇şte Seni, Faili, Ege'yi falan e, O anda Faili gördük Müstakbel sıfatını o zaman taşıyordu eşi Daha evli değillerdi hı hı. Ben de böyle gidip de şey yapmak istemedim hani adama e, böyle rahatsızlık vermeyeyim diye aşağıda yani çünkü evlilikle ilgili bir şey konuşuyor Hı. olabilirler tam Hı. o anda girebilirsin yani mesela düğünle ilgili bir şey konuşurken Serkan o girse hani birkaç yüz kişi var bu insanların birçoğu da hani davetli veya işte dinleyici olabilir e, yani ben giderim o gider öteki gider e, insanları boğarız falan diye düşündüğüm noktada e, Fahir bana Serkan haber falan diye selam verince inanılmaz bir e, havam olmuştu arkadaşıma ay, i̇şte ay. ben bunlarla böyle şey, şaplamları dostum falan diye <gülüyor> hava atmıştım evet. Öylesiniz ama, <gülüyor> ama yani, öylesiniz, öylesiz yani. yani. mutlu da oluyoruz bundan. O yüzden e Serkan Bey oh, bir kere daha ceketin için i̇şte, teşekkür ederim. <gülüyor> şey... Estağfurullah Serkan Bey ya. Yani işte bu maceralara dalıp filmden çıkmayı unutmuşuz. <gülüyor> yani ben de, ben de onu <gülüyor> evet, soracağım... Evet. Niye arada çıkmadık o filmden diye? <gülüyor> Ya ben Serkan'ı evet, gördüğüm için çıkmadım. Valla Serkan'a ayıp olur diye. şimdi yani Aa, Kendim ya de seyretmeyeceğim de aydın, filmi niye ben, ben de ikram de, ediyorum? Bu adamlar bizi burada davet etmişler. Şimdi misafirliğe gidip yarısında çıkmak gibi olur. Aa, Dedim doğru. Serkan Bey sizin literatürünüzde biz bu adamlar olarak mı geçiyoruz? Estağfurullah canım. Yani ya hayır canım, hoşuma gitti de ya. o yüzden tamam. bu adamlar. Ha, Adam. bu adamlar. Vay be. Yok yani bizim literatürde birçok şekilde geçiyorsunuz. Ama genelde işte EFO e, olarak... ...kodlayabiliyoruz sizi yani malum e, şiirsel açıdan da kodlamıştım zamanında... biliyoruz bilmez miyiz kitaplara nakşettiniz bizi ölümsüz kırdınız... Bir evet, sessizlik zaman, oldu. E, Bir sessizlik yani, oldu. Hadi yani teşekkür evet, ederiz ben yani. Senden de dinlebilirim iyi yayınlar diliyorum Çok sağ Çok sağ tamam, ee, Beni çekilişe dahil etmeyin de, daha hani e, titanların böylesine meraklı dinleyicilerimiz varsa. <gülüyor> <gülüyor> Tamam Serkan, <gülüyor> turistten hacım yandı. Tamam teşekkür ederim. Sağ olun teşekkürler teşekkürler teşekkürler. Ah Serkan da şimdi soru işaretleri yer hatta yani güzel film ya Titanların böylesi. Titanların böylesi. E, böylesi. <gülüyor> böylesi. Aslında orijinal ismi Titanların öfkesi ama e, Titanların böylesi diye biliyoruz. <gülüyor> Günaydın. Günaydınlar. Günaydın herkese görüşüyoruz. Burak Bey. Burak Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ofisinde ofisin önündeyim. Ofisin önünde mi duruyorsunuz yoksa bizimle <gülüyor> konuşmak için mi? Çıktınız dışarıya. Yok bir bankaya kadar gittim. Hayırdır bankadan Bana para mı çekildi para ya. mı yatırıldı? Söylemeseydi para çektim. hep para çektim. Ayıptır söylemesi Burak Bey. Ne kadar çektiniz? Au, çok çektim söylenmez. Yani. Ama söyleyin ya böyle bizim de bir neşvemiz yerine gelsin. Yani sizin paranız bizim paramız. <gülüyor> Tabii ki. Dün bir kredi kullandım ama mesai saatim dışında için çekememiştim. Şunu onu tahtlayacağım. Ne kadar ne kadar? 30 bin 40 bin 50 bin <gülüyor> 10 bin. 30-40 ciltte duracak para değil ya. 10 bin mi? yarısı kadar. Beş bin ya. Ya beş. Niye olsun, Matematik abi. bilmeyenlerden <gülüyor> saklıyor durumuna düştük. On, On bin mi? Onun yarısı kadar ama telaffuz etmeyelim. Beş bin ama keyfiniz olsun, sefanız olsun be. Vallahi bileyim. İnşallah, inşallah, inşallah, i̇nşallah. Hep beraber inşallah. olsun. Hep beraber olsun ya. Hepimizde herkesin kredisi bol çıksın. Peki e, Burak Bey. <gülüyor> e, siz hiç e, gittiniz mi radyo özel gösterimine? Özel gösterime gitmedim ya. Bundan bir, bir buçuk iki ay önce ee, gitarımı kaybettiğim için bir sinema davetiyesi vermiştiniz bana Ha evet Aa, Evet hatırladık yapmışız, Hangi, hangi <gülüyor> filme vermiştik sinema davetiyesini hangisine vermiştik Film açıktı ya İki kitap şey davetiye vardı Hangisine istersen ona git dediniz. Ben de bir tanesine gitmiştim de hangisine gitmedim ha. Aa Şey gittim çok özür dilerim ee, Duman'da'ya gitmiştim Duman'da özel gösterim olmayınca Sinemanın ismini filmin ismini daha hatırlamıştık Hiç hatırlanmıyor bakın dikkat et, Genel et, Genel aynen. bir film işte Öyle alelade işte gidilen bir sinema gibi oluyor. Ama özel gösterim keyfini yaşayamadım ben. Bu arada bir şey diyeceğim. Buyurun. üniversitesinden Tepe kar yağıyor şu an burada. Şaka yapıyorsunuz. Ya vallahi kar yağıyor. Ben ağlayacağım ya. Ağlamayın. Ağlamayın. Hemen kendinize sığılacak bir yer bulun. Bir de yani... Ve örtünün. Hemen orayı kapatın. Ya içindeyiz zaten de. Şimdi buradan dışarı çıkıp 15 adım oluştuğun içine kadar nasıl gireceğim onu bilmiyorum. Bıktım yani. Ankara'da beklenen kar geldi. Burak şöyle yapıyoruz ağlayacak olanlar olarak bir örgütleniyoruz. Ondan sonra hep beraber ağlıyoruz. Öyle boşuna gözyaşlarınızı dökmeyin. Telef etmeyin gözyaşlarınızı. Hep beraber... Zaman planlayalım. Bir zaman konuşalım. Bence de bunu ama ciddi ciddi böyle ufak ufak da atıyordu. Böyle bir coştu bir duruyor. Yani ciddi kar yağıyor. Psikolojisi bozuyor. Bizim de psikolojimiz bozuyor Yani şu 5000 liranın keyfini çıkaramıyor ya Burak Bey cebindeki. O para iyi ısıtır diyeceğim ama bu karı da ısıtmaz yani. Hakikaten 5000 lira ona bir 10-15 bin lira daha lazım. Ofiste sizin nereye gittiğinizi bilen var mı Burak Bey yoksa? Bankada bir işim var diye mi çıktınız? Aynen öyle çıktım. Bankada bir işim var diye çıktım. Ya şöyle eskaza beşini şöyle bir yüz katı, on katı falan bir şey verseniz zaten dönmeyecektim olsun. <gülüyor> yani, Peki, sağ olun Burak Bey. Umarız bu para sizi değiştirmez. Umarız hep böyle kalırsınız. <gülüyor> İşinize devam edersiniz umarız. Umarım, umarım inşallah. inşallah. İnşallah inşallah diyerek sizi uğurluyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Güle güle iyi. harcayın. Sanki güle. biz vermiş gibi şey yaptık ha. Biz Burak vermiş Bey. kadar olduk Oktay. Biz vermiş kadar olduk evet. Bir dinleyicimizi daha alalım sonra reklama gider. Yani... Onu da söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Reklam öncesi dinleyici özel bir dinleyicidir. En özel dinleyici reklam öncesi gelen dinleyicidir. E, bu dinleyici öyle bir dinleyicidir ki... Bu gelmediği ki, için de şu anda e, yeterli kelimesinde de edemiyorum ben Fahir. Yani geldiği noktada zaten ben benim için gelmiştir. Yeterli Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Elif ben. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza neşve kattınız. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ay valla ben de neşelenmek için aradım. Çok bunaldım işlerinde. Şöyle bir arayıp Kim sizinle bus konuşayım bus dedim. Kim bunalttı sizi? Kim bunaltıyor? Herkes, herkes bunaltıyor beni öyle böyle dedim. Benim zaten bu özel gösterime davetiyem var ama gidemeyeceğim. İşte o zaman şöyle öyle neşelenmek için aradım. Ama akşamın <gülüyor> o saatinde ne işiniz var? Ayol. İşte oluyor işte maalesef oluyor böyle. Kokteği bilmem ne. Elif Hanım diyemayın size. Sizi kim böyle moralinizi bozdu? Cebinizde i̇şte. özel gösterim var. Özel gösterim yani davetiyesi özel, varken. Özel gösterim var ama gidemiyoruz i̇şte yani. İşte gidemiyorsunuz. Ne, Aa, ne iş yapıyorsunuz Elif Hanım? Ben gıda mühendisiyim. Ha, gıda mühendislerinin bir dramını tekrar e, dinlemiş evet, olacağız Elif Hanım'dan Evet evet, evet maalesef Bugün öğle yemeğinden ne çıkıyor Elif Hanım bari oradan bir neşe bulalım Hiç hiç, hiç bahsetmeyelim şeyden yemekten falan Yemekten bahsetmeyelim Evet sen sizi arayayım böyle neşeleneyim dedim yemekten bahsetmeyelim Nerede iş yerin peki? Kazan'da kar yağıyor burada da. Ay, orada da mı ona... kar yağıyor? Evet burada da kar yağıyor. Demek ki Zaten dört... ona da sinirimiz ozuluyor. Dört bir taraftan demek ki kar yağmaya başladı. Ankara karla kuşatıldı. Evet. Ankara'nın karla, karla, Ankara karla mücadelesi Ar devam ama ediyor. Kar yani Beyaz görmek istemiyoruz. Yani bu kadar reflet ettik kardan ya. <gülüyor> Ankara olarak aynı. Acaba evet. bir toplanılsa mı? bir Sığye'de, tam doğanda bir yerde toplanılsa mı? Ya? Seç kar... meydan seç sen Oktay. Meydan Kişim seç, şey, seç oradayım. Evet. Sıhye meydanında toplanıyoruz bugün. <gülüyor> Yani o tip bir şey mi yapsak ya? Çünkü ağlayacak olan var. Ee, bir şeyler söylemek isteyen var. Bir, bir, bir böyle bir şey yapalım yani. Bir deşarj olalım, bir konuşalım onu da. Olalım, olalım. Tamam. Peki ee, Elif Hanım çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Ee, sağ olun. olun. Ee, Ankara'nın şey ne diyeyim? Karla mücadeleniz hayırlı olsun diyerek gönderdik. Bu mücadeleyi de Elif Hanım başlattı. Ben evet. böyle biliyorum. O bir çığlıktı. O Burak Bey, büyüdü. Dalga dalga. Ankaranın bu tarafından Burak Bey başlattı, beri bu yanından, da, Biri yanından da Elif Hanım başlattı. Evet, biri yanından Elif Hanım sizlerleydi. Bir reklam dinleyelim. dinle vallahi keyfim kaçtı ya, Hakikaten yemin ediyorum evet, keyfim kaçtı ya, bütün Kart enerjim hitildi. gitti ya, vallahi billahi ya. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Burası berber kokuyor fail. Buraları hep berber kokar Oktay. Ama kolonya değil bak dikkat et berber. Berber kokusu ana kokusudur. İlk berberlerimiz analarımız değil midir ya bizim? Evet Bu, sevgili dostlar. Yanlış, yanlış inançlar <gülüyor> Yanlış inançlar. Hadi son bir dinleyici alalım da ondan Hadi sonra son, seçelim. Son, son. tamam. en son dinleyici bakın nasıl bir e, kendisi şanslı. Nasıl bir kendisi şanslı. İnsan kendi şansını kendi yaratır sevgili dinleyiciler. Bu şansı tepmeyin. depmeyin. Depmeyin. Dep be. Evet. Ho <gülüyor> ho. Tamam ya bir tane bir şey Vallahi dedik diye. alacaklar bizi ha. Alacaklar bizi. Günaydın. Günaydın. En son dinleyicim cim cim cim cim cim cim cim cim <gülüyor> cim. Günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Tuğba ben. Tuğba Hanım, Hanım ne kadar güzel. Siz neredesiniz Tuğba Hanım? Şu an yolundayım. Çok güzel. O radyonuzun sesini diyorum. Acık diyorum. Kıssak mı diyorum. Ne diyorum? Tamam, kapattım kapattım. Tamam. Var mı yanınızda yamacınızda birileri yayın edin demek hiç istiyor? Yok hiç yok. Hiç. zaman telefonla dinleyeceksin. Bir genç kızı böylesine yalnız bıraktılar Tuğba Hanım. Niye için. yalnız kaldınız Tuğba Hanım? Sesim öyle gelebiliyor mu? Ben çok genç değilim. Olsun çok gençsiniz bizim nazarımızda. Kaçsınız? Bence temiz 45'iniz var. 45 39. mi? 49. Aa, vallahi hiç öyle gelmiyor siz Tuba Hanım. Vallahi bana 19 deseniz inanırdık öyle 19 söyleyeyim. 19 veya 29. <gülüyor> yani <gülüyor> en fazla <gülüyor> 29 gibi geldi bize. Tuba Hanım, ne iş <gülüyor> yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne ee, yapacaksınız? Emekliyim ben. Aman bu yaşlı emekli mi olunur ayol? <gülüyor> gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum Remex'te. Aa ne kadar Gayrimenkulle uğraşıyor. Şimdi diğer o zaman emlak firmalarında da bir verelim o zaman gayrimenkulle ilgili. <gülüyor> ya da hiç duyulmamış gibi yapabiliriz Faiz. mantıklı bir antaket olur. Değil mi? Daha hiç duyulmamış gibi yapıp üzerinden pas pasak Var mı bugün bul müşteriyle buluşmanız falan? Var mı kiralık satılık evet, var. elinizde? Evet evet evet. Kira yani birçok var. Çay yolu bölgemiz. Bizim. Çay yolu bölgemiz güzeldir. Geçen haber vardı gördünüz mü Tuba Hanım? Sizin sektör olduğu için muhakkak görmüşsünüzdür de bu portakal çiçeği e, vadisinde bir e, ev var. E, bu Gökteli'nin tepesinde Ankara manzaralı. o Oradaki evin e, satış fiyatı e, New York'taki daire meşgullerden fazlaymış. Onunla ilgili bir haber yapılmış. New York'ta, Londra'daki. mü? yok yok hiç görmedim. Evet. Ama bakarım şimdi internete. Ona bir bakarak olalım lütfen Tuba Hanım. Hakikaten e, mağdur oluyoruz. Yani e, biz de bilelim nerede oturuyoruz. Nerede oturuyoruz? Ortaokaltı Çay Vadisi'ne işte bir tarafta orada Central Park'a bakan evler var. Bir tarafta Portakal Çay Vadisi'ne bakan evler var. Vallahi benim aklım karışıyor. Hangisinden ne alayım diye. hangisinden alalım diye kafamız karışıyor. Bu konuda size danışmak istedik Tuba Hanım. E... Peki siz hiç Özel gösterime gittiniz mi Tuba Hanım? Hemen... Hayır gitmedim. Aa. Geçenlerde bir aramıştım ama olmadı. Olmadı mı? Olmadı <gülüyor> olmadı. İşte olmadı. Hangi, Hangi film olmadı. için aramıştınız? Özel gösterim değildi de Erkin Koray'ın konseri içinde. <gülüyor> <Erkin gülüyor> Olsun. Olsun. O da o özel gösterim. O da güzel gösterim. Yani e, illa film olacak diye bir kaydı yok. Hiç özel gösterimimize de gitmediniz o zaman. Gitmedim öyle. Evet. Hiç gitmediniz peki. Gidecek olsanız kimle giderdiniz Tuba Hanım? Kardeşimle. Kardeşinizle giderdiniz. Peki, ben not ediyorum bunların hepsini kayıt altına aldım. Bütün boşlukları doldurduğumuza göre Tuba Hanım'a teşekkür edebiliriz. Çok teşekkür ederim Tuba Hanım. Formundaki. İşiniziniz rast gitsin. meşgulünüz bol olsun. Güzel satışlarınız olsun. Güzel insanlara buluşun inşallah bugün ve her gün Tuba Hanım. E, şunu söyleyeyim. Buyurun. Ben sizin programınıza bayılıyorum. Jingle müziğinize bayılıyorum. Şey, başlıyorsunuz ya. Bugün mükemmel bir gün olacak. İçimi coşturuyor. E, hatta imkanı olsa onu şey haline getirir. Herkese dağıtırm. Yani CD'ye bastırıp dağıtıp. Keşke biz, bizim de imkanımız olsa biz de öyle yapmayı düşünürüz de. CD'ler bugün dünya parası. Teşekkür ederiz Luban. Biz de size bayılıyoruz görüşmek o üzere. O sizin zarafetiniz, o sizin ince sağ düşünceniz. Sağ Çok sağ, sağ, sağ olun görüşmek üzere hoşçakalın hoşça dedik. Olun. Bir gayrimeşgul kraliçesi var. Tuba Hanım hatımızla Kraliçe ele, ya evet. resmen kraliçe faiz. Ana kraliçe Allah billah Victoria 1 Elizabeth 2 Tuba Hanım 3. Bence Tuba Hanım 1. İlk üçe girer. Tuba Hanım bir diğerleri sonra giriyoruz. Yani diğerleri de resmi olduğu için. Neyse o zaman hadi dağıtalım ee, özel gösterimimizi bakalım bugün kim kazandı. Bu arada benim gecikmiş de olsa bir San Francisco borcum vardı kendime. Onu müsaadenizle. Dabbede Dabbe mi? Konusunda. Evet. Evet San Francisco sokaklarında iç tur atıp geldik. Bu sabahlarda hiçbir şey atlanmaz. Atlanmaz. <gülüyor> gecikmeli de olsa her şey gerçekleşir. Program gecikmeli olsa bulur. da yapılır. Yapılır ve yerini bulur. Saat kaç mesela? 59. Oo hemen hadi son son 60 saniyemiz var. Son 60. Ee... son 50 kapatıyoruz. Oktay biraz elini çabuk tut. 4, 3, 2, 1. Bir dakika hesapları yapıyorum. 16, 2'ye böyle 8, 8, 5, 4. Hakime Hanım çıktı. Hakime Hanım Le, Hakime le, o. le, Hakime, Hakime, niye düştün hanıma gelmer abi. Yeterli. Evet sevgili dinleyiciler. Hakime Hanım kayınvalidesini göndererek. E, Hakim, e, kayınvalidesi gönderecek ama ilk defa davetiye verdiğimiz bir dinleyicimizin evde oturacağını kesinleştirdik o gün. <gülüyor> yani. yani yarın akşam Hakime Hanım evde oturacak. Garanti. Mec mecbur. Garanti. Neden? Çünkü çocuklar onda. Çocuklar onda üstekte kendi çocukları, kendi çocukları onda daha normal bir şey yok. Yani. Yok yani. Her o şey yüzden... kontrol altında olduğuna göre bugünkü programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın kim bilir neler olacak? Onları da yarın göreceğiz. <gülüyor> Hoşça kal sevgili <gülüyor> Çok hoştu ya. Hoşçakalın. Çok kar kar yağsa da canınızı <gülüyor> Ay, sıkmayın. <sıkmayayım>. Gülün <gülüyor> geçin. Gülün geçin. Karla mücadelede gülüp geçme zamanı. İşler sıkıntı, dersler stres, ofis yaşam